يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان بعد ورد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها ve kulle bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin ba'du kardeşlerim Esselamu aleykum rahmetullahi <Sessizlik> ve rahmetullahi ve barakatuh Allahümme selamü, rahmeti ve bereketi olsun Öncelikle Ankara dışından gelen kardeşlerimiz davetimize icabet edip burada hazır bulunduklarından davetimize icabet ettiklerinden dolayı Allah hepsinden razı olsun Aynen. Allah Azze ve Celle bu amellerini mizanı hasenatında kılsın inşaAllah şimdi benim bugün değinmek istediğim konu e, biraz olsun çocuk eğitimiyle alakalı bazı mevzulara değinmek bir başlangıç bir mukaddime e, şeklinde Aynen olacaktır ve genel olarak nasıl iyi bir baba olunur e, konusunda olacak ama gerçi uzun bir konu ama dediğim gibi bir mukadme şeklinde olacak inşallah şimdi muhakkak Allah Azze ve Celle Ademoğullarını yaratmış onları övmüş onları karada ve denizde taşımış onlara güzel rızıklar vermiş ve yarattıklarının da ne yapmış pek ki üstün hale getirmiş. Öyle ki Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı yaratmış ve hiçbir günah işlemeyen masum olan melekleri de Adem Aleyhisselam'a secde etmelerini emretmiş. Allah Azze ve Celle oğlunu yaratırken de başıboş yaratmamış. Muhakkak Allah boş şeyle meşgul olmaktan yücedir. Allah insanları başıboşla bırakmamış, onları bir takım emir ve yasaklarla yükümlü kılmış. Bir takım şeyleri onlara emretmiş, bunun yanı sıra bazı şeylerin de yasaklamış, yapılmamasını emretmiş. Ve bazı tavsiyelerde bulunmuş, bazı zorluklarla sınamış ve sıkıntılarla Allah Azze ve Celle kullarını imtihan etmiştir. Sonra Kıyamet günü Allah Azze ve Celle onları toplayarak yükümlü kıldıklarından bu emir ve yasaklarından sorumlu tutacak ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini bu emir ve yasaklarını yerine getirip getirmediklerini ne yapacaktır? Muhakkak onlara soracaktır. Kıyamet günü geldi. Sonra o acaba dünyada karşılaştıkları sıkıntılarından dolayı sabırlı olup olmadıklarını ve o dünyada iken başlarına gelen imtihanı geçip geçmediklerinde muhakkak Allah Azze ve Celle bizlerden soracaktır. Bu arada Allah Azze ve Celle'nin yükümlü kıldığı hususlardan bir tanesi belki de en önemli şeylerden bir tanesi de insanın hizyiyeti ve nesli korumak Aile sertleri ve çocuklarla birlikte kendini cehennem ateşinden, cehennem azabından korumaktır. En önemli görevlerden bir tanedir. Tekin buyuruyor ki Allah Azze ve Celle, Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı, insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyuruyor Allah Azze ve Celle. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendine buyurduğunu, buyurduğu şeyin karşına gelmeyen, karşı gelmeyen, isyan etmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse ne emrediyor Allah Azze ve Celle? Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyor. Allah Azze ve Celle'nin bu insanlara, bizlere verdiği en büyük sorumluluğunuz kendinizi ve ailenizi. Böyle buyuruyor ki: "Yuhîkumullahû fî evlâdikum." Allah azze ve celle sizlere evlatlarınız, çocuklarınız hakkında ne, buyur, ne buyurur? Tavsiyede buyurur. Buyurarak Allah azze ve celle kendimizin ve ailemize karşı nedenli bir sorumluluk almamız gerektiğini ne yapıyor? Buna bize bildiriyor. Ve buyurur ki aleyhissalatu vesselam Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun amra'ayet. Hepiniz çobansınız. Ve hepiniz nesiniz? Güttüğünüz, çobandan, e, güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Ferraculu ra'in fi zeytihi Erkek nedir? Ailesinden sorumludur. Vuhu mes'ulun amra'ayetihi Ve aile etradından sorumludur. Kadın da nedir? Kocasının evinde çobandır. Ve elinin altında müslül olduğu, sorumlu olduğu şeylerden nedir? Sorumludur buyurarak Allah Resulü aleyhissalatu ve da bir insanın kendisine ve daha sonra da ailesine karşı nedenli bir sorumluluk altında olduğunu ne yapıyor? Açıkça beyan ediyor. Demek ki senin sorumluluğun altında olan bir ne var? İnsanlar var. Tıpkı bir çobanın güdüğü sürüden nedir? sorumlu olması gibi. Zaten hadiste de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam neden? Çoban kelimesinden misal verilir. Nasıl ki çoban güttüğü sürü koyunu veya vesaire neyse dışarıdan gelen tehlikelere karşı koruması gerekiyorsa veya ne bileyim bir kurtun saldırmasını veya yasaklanmış bir bağa bahçeye girmesini yasaklaması gerekiyorsa koruması gerekiyorsa Bir baba da tıpkı ailesini bu tür tehlikelerden ve başta geldiği gibi ayette geldiği gibi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden korumak zorunda. Bu Allah Hazreti Celle'nin bizlere yüklediği en büyük sorumluluklardan, yükümlülüklerden bir tanesi. Ve yine Dirk Aleyhisselatü Vesselam. وإن لولدك عليك muhakkak ki çocuğunun nedir senin üzerinde hakkı vardır demek ki çocuklarımızın bizim üzerimizde ne vardır Bir hakları var bizlerin onları gerekli teçhizi yüklenip donatıp onları ve kendimizi ne yapmamız cehennem ateşinden kurtarmamız korumamız gerekir muhakkak ki Çocuk, evlat, bir insana verilmiş en yüce rızıklardan bir tanesi. Hani insanın gözümün nuru diyebileceği, evimin neşesi diyebileceği varlıklar. Aynı zamanda gözünün nuru kırılan bu çocuk, kırılan bu çocuk ne yapılmış? Biren fitne ve sınama unsuru kılmış Allah Azze ve Celle. Ve bununla da ne yapmış? Kullarını biren imtihan aracı kılmış. Size verdiği en yüce nimet, çocuk nimeti olduğu halde, yine Allah azze ve Celle bu nimette ne yapmış? Sizleri sınama, iltihan aracı kırmış. Acaba kullar, Allah'ın kendilerine çocuk vermek suretiyle bahsettiği bu nimete karşılık, acaba üzerlerine vacip olan, gerekli olan şükrü yerine getirebilmekte midirler? İnanın çevrenize bakın, birçok insan, Özellikle de aile çocuğu olmamış birçok insanın yıllarca nasıl bu çocuk özlemini çektiklerini görürsünüz. Hatta bazılarının böyle neredeyse trilyona yakın paralar döküp sırf o güzelim çocuğa sahip olmak için neredeyse elindeki avucundaki her şeyi verdiğini görürsünüz. Bununla birlikte acaba onlar... Çocukla ihsan olundukları zaman Allah Azze ve Celle'ye onlara çocuk riskini verdiği zaman o çocuklar yüzünden tükneye mi kapılacaklar? Yoksa Allah'ın e, emrine bağlı bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin dininde, dininde sevap mı gösterecekler? İnanın baktığımız zaman dünyaya geliş gayemiz ne? İmtihan. O yüzden her şey imtihan olduğu gibi Allah Azze ve Celle de çocukları bizim için bir imtihan vesilesi kıyır. Acaba dininde ne dünyasında selamete ermek isteyen bir kimse için bu ve bunun dışındaki bazı meseleler başarıyla aşılması ve üstün bir gayret harf edilmesi gereken en önemli meselelerden bir tanesi. Şimdi bu bağlamda Müzik eğitimine girişte insanların çok iyi bilmesi gereken bir mesele var. Hidayete erdiren Allah, hidayete eren ise Allah'ın hidayete erdirdiği kimsedir. Şimdi Suudi Arabistan'da büyük şeflerden, Seymi, Rahimahullah biliyorsunuz, büyük onu tanıyorsunuz, vefat etti. Allah kendisine rahmet etsin. Özellikle e, tabi ortada bir üstaz, bir şeyh, bir hoca olunca Onun e, bazen, Tabii ki Allah hidayet veren Allah'tır. Çocuklarının neden bazen böyle e, mütebeyin olmadıkları, müstakim olmadıkları soruluyor. Ve hakikaten e, başlığımızda dediğimiz gibi hidayete erdiren, hidayet veren kimdir? Ancak Allah. ve ancak Allah'tır. Hidayete eren de Allah'ın hidayete erdiği kimsedir. Şimdi her baba ve anne muhakkak şunu bilmelidir ki, şuna inanmalıdır ki, hidayete erdiren yalnız ve yalnız Allah Hazreti'ndedir. Hidayet Allah'ın elindedir. Kendilerinin veya çocuklarının iyiliği için yaptıkları ise sadece ve sadece hidayetin sebeplerine sarılmak ve Allah'ın çocuklara karşı ona vacip kıldığı, farz kıldığı görevleri yerine getirmekten ibarettir. Yani bizler her e, Ne yaparsak yapalım, çocuğun hidayeti için, çocuğun e, istikameti için, din ehli olabilmesi için nedir? Bundan ötesi, yani hidayet dediğimiz şey, yalnız da yalnız Allah'a ait olan bir şey. Zira o ne yapar? Dilediğine hidayet verir. Dilediğini de saptırır. Peki diyor ki Allah Azze ve Celle, Allah kimi hidayete erdirirse doğru doğru yolu bulan odur. Kimi de şaşırtırsa işte asıl ziyana uğrayanlar onlardır buyuruyor Allah Hazretleri. Ve ne diyor ki Allah dilediğini sapıklığa yöneltir, dilediğini doğru yola ilertir. O halde onlar için üzülerek sakın ola ki kendini helak etme buyuruyor Allah Hazretleri. Şimdi peygamberlerin hayatına baktığımız zaman peygamberler dahi hiç kimseye hidayet erdirme, hidayeti erdirme, hidayet verme gücüne nedir? sahip değillerdir. Allah Azze ve Celle onlara böyle bir meleke vermemişti. Sen nesin? Sadece ve sadece tebliğ edilsin Allah'tan aldığın vahyi tebliğ edersin buyuruyor Allah Azze ve Celle peygamberler Nitekim hepiniz çok iyi biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar uğraşına rağmen ki Ebu Talip gibi birisi amcası Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı o kadar Mekke'de o müşriklere karşı koruduğu halde Allah ona ne yapmıyor? Hidayet-i nasibet ediyor. Ve sahabeden bir tanesi geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah Ebu Talip senin amcandır. O kadar sana ne yaptı? Mekke'de faydası oldu müşriklere karşı seni korudu. Öyle olduğu halde senin diyor ona karşı bir Yani kıyamet günü bir faydan olmayacak Yani seni o dünyada bu kadar korudu, gözetti. Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü ve o diyor kıyamet günü benim şefaatim sayesinde cehennemde ne olacak? En az diyor şekilde azap olmayacaktır. Peki nasıldır bu azap? Topuklarına kadar diyor atış say ulaşan atış sayesinde ne yapacaktır? Değil topuklar. Bu diyor cehennemdeki en az ateşdir. Diyor ki Allah Azze ve Celle ki e, biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselam amcası Ebu Talib'i ölüm döşeğindeyken sürekli ne yapıyor? Sülemi terhidi tehtin ediyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam õsrauna karşı ne diyor? Inneke la tehtimel mahtub. Ey Muhammed sen sevdiğine, sevdiğine hidati demezsin. Ve la finnallahu ehdimei eşya. Ancak Allah kibledi ki mesele ne yapar? Hidayet verir buyruda. Ve huve a'lemu bil muhtedin. Muhakkak ki Allah, hidayete erenleri en iyi bilendir. Şimdi buna dair rivayette buhari ve Müslümde Sa'di ibn-i gelen rivayette diyor ki, Ebu Talib diyor, ölüm döşeğine düşünce Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ona geldi diyor. Yanında Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebu Umeyye el-Mughira da vardı. Ve Allah Rasulüülle ki ey amca la ilahe illallah de ki, la ilahe illallah de bu, Allah katında senin için ne yapayım? Allah'a karşı bir şahitlik edeyim, bir şehadetim olsun. Bunun üzerine Ebu Cehil ve orada bulunan Abdullah bin Ebi Umeyye el-Mughira'da ne diyor? Ey Ebu Talib, Abdülmuttalib'in dininden yüks mü çeviriyorsun? Ve bu arada Allah Rasulüselam sürekli Ebu Talib'e la ilahe illallah'a tehtkin ediyor ve en sonunda da Ebu Talib muhakkak ki ben Abdülmuttalib'in dini üzereyim diyerek ne yapıyor? Vefat ediyor. Ve o sırada Allah Resulü Selam Allah'a yemin ederim ki al alıkonulmadığın müddeti senin için ne yapacağım? Bağışlanma dileyeceğim diyor Allah Ama Allah ne diyor? Peygamber ve iman edenler. Yakınları da olsalar cehennemlik oldukları belli olduktan sonra ne yapamazlar? müşriklere mansiret dileyemezler. Artık belli olmuştur ki, ne yapmıştır? Artık o müşrik olarak görmüştür. Ve yine biraz önceki okuduğumuz ayette dediği gibi, kuşkusuz sen sevdiğini hidayete erdiremez. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir. Muhakkak ki o hidayete erdirenleri emin edilendir. Gelelim Nuh Aleyhisselam. Ne diyor Nuh Aleyhisselam? Muhtufan olduğu zaman Allah Teala yerden su kaynaklarının çıkmasını emrediyor ve gökten de suların inmesini emrediyor ve sular yükselmeye başlıyor Nuh tufan. Ve diyor ki ya bu ne yerken ma'ne ma ey çocuğum ey hocam gel oğulcağım gel bizimle beraber gemiye de velakakum ma'al O ta kafirlerden de olma. Çünkü o gün sadece ve sadece Müslümanlardan Allah'a iman eden tevhid ehlinden başkası kurtulamayacaktır. Ama çocuğu ne diyor? Diyor ki ben, beni sudan koruyacak olan bir dağa sığınırım diyor. Ve Nuh diyor ki, bugün Allah'ın azabından merhamet sahibi Allah'tan başka korunacak hiç kimse yoktur. Ve o arada aralanla bir dalga girdi ve ne yaptı? O da boğulanlardan, helak olanlardan oldu diyor. Ve diyor ki Nuh Aleyhisselam, رَبِّ اِنَّ بِن۪ي مِنْ Ya Rabbi, o benim oğlum. Merhamet, baba. O benim oğlum diyor, o benim ehlimden. وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ وَاَا رَبِّ سَنِنْ وَعَدٍ حَقْتِرِ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِ Ve, Ve sen hükmedenlerin en iyi hükmedet. Bunun üzerine ne istiyor? Yani Muh aleyhisselam o şekilde oğlunun kafir olarak doğulmasından o kadar eset, o kadar şiddetli dilir ki, O Rabbine münacaat edur. Ya Rabbi o benim oğlum, o benim ehlimdir. Ama ne diyor? Ey Nuh, o asla senin ehlimden değildir. diyor ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bir şey olmayan şeyi benden isteme, dileme diyor Allah seree. Ben cahiller sana cahillerden olmamanı tavsiye edelim. Bu Azari Züle Nuh a.s. Diyor ki Kale Rabbi inni eaudu bike en eselike ma aleyhseli bihi el Ya Rabbi, ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi senden islemekten salasõmrõr. Eğer beni bağışlamaz ve ben riyana İbrahim babasından diyor babacım işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan ibadet ediyorsun? Ey babacım şu bir gerçektir ki sana gelmeyen ilim bana geldi. Bu sebeple bana tabi ol ki doğru yola seni diyor. Hidayet edeyim. Ve babacığım şeytana ibadet etme. Zira şeytan Rahman'a afi olmuştu Ey babacım ben Rahman'dan gelecek bir azabın sana dokunmasından korkuyorum. Bu takdirde cehennemde şeytana dost olursun diyor. Şimdi yine İbrahim Aleyhisselam babasına ısrarla babacığım babacığım diyerek en güzel kelimelerle hitap ediyor. Sonuna kadar onu dine çağırıyor. Ama babası ne yapıyor? azer e, Babası Azer şiddetle e, İbrahim Aleyhisselam'ın babası şiddetle buna karşı çıkıyor ve diyor ki benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun İbrahim? Eğer bundan vazgeçmesen seni muhakkak taşlarım ve benden ebediyim Subhanallah ki gerçekten hidayete erdiren ancak ve ancak Allah'a söylecedir. Bu babaya bakın ki o onu bak ve onu e, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam ile karşılaştır. Yani bir İbrahim Aleyhisselam'a babası ve diğer yanda İbrahim Aleyhisselam ve onun oğlu İsmail. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam "Ey oğlum ben seni rüyamda kestiğini, kurban ettiğini görüyorum. Peygamberlerin rüyaları neydi? vay diyor. Tam da atalar. Ne düşünüyorsun diyor. Yani Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a rüyasında oğlunu kesmesini emrediyor. Ve İbrahim Aleyhisselam da oğlu İsmail Aleyhisselam'a ne yapıyor? Bu emri bildiriyor. <gülüyor> Bu ne oldu ki? Diyor ki İsmail Aleyhisselam, "Ya ebati fe'al ma tu'mur. Setedunni inshaallahumme rabb." Ey babacık, sana Allah neyi emrettiyse onu yap. Yani Allah beni kesmeni meretti, kesmiyor. İnşallah beni sabredenlerden yapar. Şey. İşte, Allah istemediği zaman istikamet ve hidayet et. Ama Allah ne yapıyor? dilediğine hidayet ediyor. Yani bakın bu çocuğa ki babasının kendisini kesme emrine bile hiçbir şekilde karşı gelmiyor. Biliyor ki o Allah'tan bir vahiydir ve ey babacığım Allah ne diliyorsa yaktır. Beni kesecek misin? İnşallah beni sabredenlerden bulacak. Muhakkak biri ölüden, ölüyü de direden deriden çıkartan Allah'ın şamineyi dedir. Yine son varışta Muhakkak Rabbimizedir. Şimdi baba ve anne hangi konumda olur, nasıl olsunlar? Dereceleri, mertebeleri, hangi e, mertebede olursa olsunlar? isterse şeyh olsunlar, isterse alem olsunlar, isterse kral olsunlar, isterse emir olsunlar, isterse ne olursa olsunlar bu ayetler ışığında çocuklarının hidayeti konusunda nedir? Hiçbir fonksiyonları yoktur. O yüzden onunla alakalı diyor ki Allah'ın İbrahim ve İshak aleyhisselamların durumlarıyla ilgili sözünü okumak gerekiyor. İkisinin de soyundan yani hem İbrahim'in hem de, de İshak'ın soyundan hem iyi olanlar gelmişti hem de kendisine apaçık e, zulmedenler gelmişti diyor. Şimdi durum böyleyken kardeşlerim bir insanın bir babanın bir Müslümanın Zürriyetinin iyi olması için ne yapması? Allah Azze ve Celle'ye dua etmesi gerekir. Hidayet konusunda elimizden gelen tek şey duadır kardeşler. Düşünün bütün sebeplere sarılırız. Çocuğumuz için gerekli olan bütün dini terbiyeyi veririz. Ama hidayeti için sadece ve sadece dua etmekten başka bir çıkar yolumuzda yoktur. İsterseniz dünyanın en zengin insanı olun ve elinizdeki bütün malı sarf edin, çocuğunuzu hidayete erdirebilir misiniz? Mümkün değil. Bir peygamber bile bunu başaramazken biz ne oluyoruz? Şimdi onlar öyle Müslümanlar ki, öyle kimseler ki peygamberler olsun diye salih kimseler olsun. Onlar nasıl dua ediyorlar biliyor musunuz? Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrate a'junin ve ceanna bin mutlakiin. Diyorlar ki Rabbimiz bize eşlerimizden ve zürriyetlerimizden bir göz aydınlığı ver ve bizi takva sahiplerine gönder kal. Ve ne? Zekari a.s. diyor ki sehebli milledun kevveliyye sen kendi katından bana Yerime geçecek bir oğul ver diyor. Prekeri aleyhisselam. O hem bana hem de Yakup oğullarına mirasçı olsun. Rabbim onu hoşnut olacağım bir kimse yap Züriyeti için. Kendine hayırlı bir züriyet vermesi için ne yapıyor? Allah'a dua ediyor. Ve yine diyor ki Rabbim kendi katından bana iyi bir züriyet ver. Kuşkusuz sen duayı işitersin diyor. Şimdi İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselam şöyle diyorlardı. Rabbena vec'alna muslimin lek. Ve min zürriyetina ummeten muslimeten ey Rabbim, bizi sana teslim olmuş kul ve zürriyetimizden sana teslim olmuş bir ümmet meydana getir. Neyne İbrahim aleyhisselam Rabbi hedli min'salihin, Rabbi bana salihlerden Bir çocuk ver diyerek ne yapmışlardır? Kendilerine salih bir zürriyet için Allah Azze ve Celle'ye her zaman için dua ve senada buyurmuşlardır. Ve yine diyor ki Rabbim beni ve zürriyetimden olanları namaz kılan kimseler kıl ve ey Rabbimiz duamı kabul et diye her zaman duala, du du du duada bulunmuşlardır. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hayatına baktığımız zaman hem kendi çocuklarına hem de diğer Müslümanların Müslümanların çocuklarına her zaman için duada bulunmuşlardır. Mesela e, torunu Hasan ve Hüseyin geldikleri zaman öyle bir sevgi ki Allahümme inni uhidduhu seahibbe Oğlu Hasan için yani torunu Hasan için Allah'ım ben onu çok seviyorum sen de onu sev diye buyurmuştur. Ve yine Bukhari'de gelen divayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hasan ve Hüseyin için Allah'ım ben bu ikisini çok seviyorum. Sen de onları sev diyerek ne yapmıştır? Dua etmiştir. Ve yine Müslümanların çocukları için. Biliyorsunuz Enes bin Malik radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme on yıl boyunda hizmet ediyor. Hizmette bulunuyor. Ve Ummu Süleym Enes bin Malik radıyallahu anhu'nun annesi geliyor ve diyor ki Ey Allah'ın Resulü bu benim oğlum. Enes'tir. Senim hizmetcindir. Ve ona diyor dua eder misin? Ve Allah Rasulü aleyhissalatü vesselam Allah'ım ona çokça mal ve çocuk ver ve bunları bereketli kıl diye dua ediyor. Suna diyor ki Enes radiyallahu an, ben diyor ensar içinde malca en çok olanı ve çocukca en çok olanı, olanıyım diyor. Hatta kızım Emine bana diyor Basra'ya gelişin Haccacın Basra'ya gelişi sırasında benim sülbümden 120 kişinin defnedildiğini anlattı diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duası neticesinde bereketi neticesinde Enes bin Malik bu duaya nazar olmuştur şimdi kardeşler hakikaten önemli bir mevzu çocuklara beddua etmek kesinlikle ve kesinlikle yasaklanmıştır bir kimsenin çocuğuna beddua etmesinden kesinlikle uzaklaşması gerekir Şimdi bakın biz olalım bir anne olsun bir baba olsun çocuğuna öfkelendiği zaman inanın öyle bet dualar ediyor ki işte başın ne bileyim arabanın altında kalsın taşın altında kalsın yani öyle bet dualar öyle bet dualar ki inanın yani bir anda bir sinirde ve bunu yasaklıyor. Çünkü bu betdua olur ki Allah azze ve celle'nin duaları kabul edildiği bir anda olabilir, denk gelebilir. Bir adam devesine Yürü Allah seni lanet etsin diyor. Devesine lanet ediyor. O anda bir yürümezlik veya bir tembellik yaptığı zaman. Ve Allah Resulü bunu diyor. Kim diyor bu devesine lanet eder? Benim diyor. <gülüyor> Dediği zaman o deveden aşağı in ve artık diyor o lanetlenmiş, lanetli deve ile bize yoldaşlık etme diyor. O deveden inmesini ve o deveyi serbest bırakmasını emrediyor Allah Resulü Selam. Sizler diyor sakın kendi nefisleriniz aleyhine ne yapmayın? beddua etmeyin. Kendi çocuklarınız aleyhine beddua etmeyin. Mallarınız aleyhine beddua etmeyin. Bundan sakının diyor. Çünkü öyle bir an olur ki beddua ettiğiniz o an Allah Azze ve Celle'nin duaları kabul edeceği bir an olabilir. Yani olur ki insan kendi malına, kendinesine yani bir şeye sınırlenir Bir şey yapamaz. Allah bana lanet etsin. Ben ne biçim insanım? Buna lanet etsin. Sakın diyor Müslüman lanet etici değildir. diyor Hem kendisi hem de başkası için. Ve özellikle de çocuklar konusunda bu hakikaten bizde çokta vuku bulan bir olay Allah korusun. Kesinlikle ve kesinlikle ne yapılacaksınız? Sinirlendiniz mi? Allah seni ıslah etsin deyin. Diye. Ne güzel dua değil mi? Sinirlen olduğunuz da bile. İmamın şey Nesibe'nin imamla e, şeyle imamlarından bir tanesi El Kasim e, neydi El Kasim isminde bir tanesi ondan anlatıldığına göre genç bir imam annesi buna hep her e, öfkelendiğinde oğlum seni Allah seni Nesibe diye imam etsin diye dua edirmiş. Her sinirlendiği her evet, öfkelendiği ve dua edermiş kıyam. Yani dua değil de hani sinirlenir, lane tokuyoruz ya. O da oğlum sen her şey öfkelendiği oğlum seni Allah Nesibe diye imam etsin. Ve hakikaten Allah o insanın, o şahsı meçhine imam olmasını ne yapmış? Nasip etmiş. O yüzden baba ve anne kesinlikle meclur. ne yapmayacak? Çocuklarına beddua etmiyor. Salih dua Ne, ne kadar sinirli olursa olsun. Yani Allah seni ıslah Allah seni cennetine koysun. Dediği zaman, ıslah olduğu zaman sana da vermeyecek mi? Ama Allah korusun, bela verdiği zaman, musibet verdiği zaman, gene sana uğraşacak. Başkası değil Şimdi yine Anne ve babalarının iyi olmalarının ve hayırlı davranışlarının muhakkak çocuklarının eğitimi, zendirmeyi vardır, faydası vardır. Birçoklarımız bugün, yani kendimizin salih bir insan olmasını bir tarafa bırakmışız, bir tarafa itmişiz ve çocuklarımızın salih olması için uğraşıyoruz. Önce kendin bir salih. Muhakkak kendisini ıslah edemeyen ne yapamaz? başkasını ıslah edemez. Bugün biz çocuğumuzla artık uğraşmadan bokmuşuz. Ne yapmışız? İşte çocuklarımızı eğitmeler için yok falanca kurslar, filanca kurslar diye ne yapmışız? Aramaya koyun. Halbuki inanın bir çocuğa eğitimi en güzel veren nedir? Ev okulu ev. Yani kendi evidir çocuğun. Kendi annesidir, kendi babasıdır. Şimdi eğer Bir anne baba iyi olursa, hayırlı kimseler olursa, hayırlı davranışlarda bulunursa muhakkak çocuk bundan ne yapacak? Etkilenecek. O hamurla yoğunacak. Aynı şekilde anne ve babanın kötü davranışları ne olacaktır? Çocuğa da aynı şekilde serayet edecek, aynı şekilde görecek. Çünkü çocuk hakikaten nedir? Beyaz bir yaprak gibi veya üzerine film, video çekilmemiş bir bant gibi, cd gibi ne görürse ne yapıyor? Aynen abi. Ve kötü veya e, olumlu veya olumsuz şekilde ne yapabiliyor? Çocuk bundan etkilenebiliyor. O yüzden anne ve baba ne yapmalı? Çokça hayır iş işlemeye, hayır yapmalı. Zira bunların etkileri ne yapmaktadır? Çocuğa direkt etki ediyor. Şimdi biliyorsunuz Hızla Musa Aleyhisselam'ın kıssasında nedir Duvara geliyorlar, duvara gelince şehirdeki diyor iki tane yetim çocuğu nedir diyor. Altında da onlara ait bir ne vardı? Hazine vardı. Onların babaları diyor iyi bir kimseydi Allah Hazreti için. Rabbim istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak ne yapsınlar? Hazinelerini çıkarsınlar. Demek ki babanın, ne babanın iyi olması nedir? Çocukların da iyi olmasını tesir eden şeylerden bir tanesi. Yine Musa'nın Hızır Aleyhisselam birlikte birlikte bir kasabanın halkına uğrayıp onlardan misafirlik hakkı diledikten de onlar ne yapıyorlar? Kaçınıyorlar. Daha sonra bu arada ikisi yıkılmak üzere olan ilk bir duvar görüyor ve Hızır Aleyhisselam onu doğrultuyor. Musa Aleyhisselam diyor ki şeydin onlardan ecir alabilir Hızır Aleyhisselam ise Musa Aleyhisselam'a Duvara gelince şehirdeki iki yetimin çocuğun idi. Altında da onlara ait hazine vardı. İşte babaları da iyi bir kimseydi diyor. İşte böylece Allah Azze ve Celle'nin nasıl da yetimlerin mal ve hazinelerinin babalarının iyi olma nedeniyle koruduğuna bir bakmak gerekiyor. Sırf babalarının iyiliği, iyi bir salih bir kimse olması onun o çocuklar için, o ilki yetim çocuk için mallarını korumasına ne oluyor? Vesile olmuyor Şimdi peki bu korunan malın zannediyor musunuz ki siz haramdan kötü yollardan toplanın, toplanılmış bir mal olsun? Demek ki o adam nedir? İyi bir insan, salih bir kimse ve topladığı mal da helalden başka bir mal nedir? Toplanılmış değildir. Evet. Öyleyse kardeşlerim bir anne ve babanın Allah'a karşı takvalı olması gerekiyor. Doğru söze sarılmaları gerekiyor. Özellikle de yetimler hakkında ki yetimin malını yemeye dair Allah Azze ve Celle'nin ve Peygamber Aleyhisselam'ın birçok neyi vardır? Tehdidi vardır. Yine bir babanın yedik ve yedik toplamasında nedir? Helal olmasını sağlamalı. Helal yoldan ıskını temin etmeye çalışmalı. Ki Allah Azze ve Celle'ye dua için ellerini açtığında tertemiz bir el ile ve tertemiz bir dil ile ne yapması gerekir? Dua etmesi gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle Allah ancak takva sahiplerinden duayı kabul eder diyor. Veya her şeyi, ibadeti duayı. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir adam vardır diyor uzun olduluklar yapmış toz toprak içinde kalmış, ellerini semaya kaldırır, Ya Rab, Ya Rab diye dua ederdir diyor aleyhissalatü vesselam. Halbuki diyor o adamın yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve ne yapmıştır? Param ile beslenmiştir. Öyleyse diyor Allah, nasıl olsun da bu kimsenin duasını kabul etsin? Hakikaten birçok kimse Allah'a isyan babında İşte dua ettim, dua ettim de Allah benim haşa duamı kabul etmedi diye ne yapıyorlar? İsyana kadar gidiyorlar. Halbuki insan ne yapmalı? Eğer duası kabul edilmiyorsa önümüzdeki kendisine bakmalı. Acaba Allah'a yalanmak için açtığın el temiz bir el mi? Yani harama el sürmemiş, harama dokunmamış bir el Allah'a yöneldiğin kalp Gerçekten mansiyetle, günahla doldurulmamış tertemiz bir kalp mi? Allah'a dua ettiğin dilin, söylediğin dilin hakikaten hiçbir günahı söylememiş, terennüm etmemiş, söylememiş, saymamış bir dil. mi Öyleyse ne yapması gerekir? Müslümanın bu tür şeylere dikkat etmeli. Tertemiz el ve bir dil ile zürriyetinin iyi olması için, salih bir zürriyet için ne yapması gerekir? Allah Azze ve Celle'ye dua ve senada olması gerekir. Seleften bir tanesinin oğluna şöyle nasihat ettiği, şöyle söylediği rivayet edilir. Diyor ki, senin için namazımı artıracağım. Yani bu ne demektir? Yani çok namaz kılıp namazında senin için dua edeceğim diyerek bu duanın ne kadar da önemli olduğunu ne yapmıştı Bizlere dikkat Şimdi anne ve babanın iyi davranışlarının Çocuklarının eğitimi üzerindeki etkisinden biri olarak bu davranışları muhakkak ne yaparlar? Örnek alırlar. Düşünün ki bir baba, salih bir baba sürekli Allah'ı anıyor. Sürekli La İlahe illallah sürekli Elhamdülillah, Subhanallah, Velhamdülillah gibi sözleri çokça terennüm ediyorsa, çokça söylüyorsa çocuk ne yapar? Aynı mı söyler? Eğer düşünün ki bir çocuk ...çocuğuna sadaka veriyor, para veriyor ve sadaka vermesini... ...veya gizlice bir fakire gönderip... ...oğlum şu parayı al da şu fakire ver diye gönderdiğini gören bir çocuk... ...nasıl olacağını zannediyorsunuz. Veya bir babayı düşünün... ...çocuğun eline para veriyor, oğlum git sigara al gel... ...çocuğun eline para veriyor, oğlum git işte uyuşturucu al... ...ikisi bir olur mu kardeşler? Bir çocuğu düşünün... ...babasının işte pazartesi ve perşembe günleri oruç tutuğunu görüyor... Sürekli cuma namazına işte 5 vakit namazda cemaatle gittiğini görüyor. Bu çocuk hiç diğer çocuklar gibi olur mu? Düşünün bir çocukta, bir babada çocuğunu alıyor maça götürüyor veya sinemaya götürüyor veya tiyatroya götürüyor. Veya sürekli ağzında bir şarkı terennim ediyor. Peki çocuğun nasıl olmasını bekliyorsunuz? Çocuk da şimdiden gördüğü o şarkıyı, o türküyü veya sinemada izlediği filmi söylemesinden başka ne bekliyorsunuz ki çocuk? O yüzden e, bir baba eğer sürekli Allah'a itaat ediyorsa ne yapar? Çocuk da inşallah bundan tersine Veya bir babanın kendi anne ve babasına yani dedesine ve nenesine iyi davrandığını bir gören çocuk kendi anne ve babasına nasıl davranır böyle diyorsun. Hani anlatılan bir kıssada bir adam artık hanım e, babası yanında yaşlanmış artık hanımının da dırdırından usanarak ne yapıyor? Alıyor babasını güya huzur evi verdikleri azap evine götürüyor. Yanında çocuğu geri dönerken diyor ki ey babacım yaşlandığı zaman, yaşlandığın zaman ben de seni oraya mı götüreceğim? Bakın çocuğun etkilendiği yere bak. Nasıl ki sen babana iyi davranmaz ve onu yaşlandığı için huzur evine ki azap evidir orası atıyorsan yarın yaşlandığın zaman da çocuğun da aynı yere atacaksın Babanı çöpüne mi atacaksın? Çocuğun da yarın seni çöplüğe atacak. Babana bakmıyorsun veya annene, yarın çocuğun da sana aynısını yapacak. Çünkü bunları görüyor çocuk, müşahede ediyor. Ne diyor Allah Resulü Selam? Anne ve babası, her ikisi veya her ikisinden biri, yanında yaşanıp da cenneti kazanamayana yazıklar olsun, bunu yerde sürtülsün diyor. Demek ki anne baba nedir? Yanında yaşanıp da bakıldığı zaman cennete girmemesidir. Çocuk bunu gördüğü zaman, işte kendi bir anne babasının anne ve babasına yani dedesine ve nenesine büyük annesine ve annen nesine iyi davrandığını gördüğü zaman muhakkak kendisi de kendi anne ve babasına ne yapacaktır? Muhakkak iyi davranacaktır. <gülüyor> ve yine onlar Rabbim küçükken bana merhamet ettikleri gibi onlara da merhamet et diye dua eder. Bunu gördüğü zaman çocuk kendi ve anne babasına da ne yapacaktır? Muhakkak aynı duada, aynı edep ve e, saygı içerisinde kendi babasına ve annesine o şekilde davran. Öyleyse çocuk eğitiminde insan önce ne yapmalı? Kendisini ıslah etmeli, kendisi örnek olmalı. Ama düşünün yani bir kimse yasakladığı bir şeyi ne yapıyor? Kendisi işliyor. Oğlum diyor yalan söyleme diyor. Yalanın kötü bir şey olduğunu anlatıyor Müslüman bir baba. Ama kapı çalıyor veya telefon çalıyor. Kapıya da oğlum işte babam yok de diyor. La ilahe Allah. Peygamber Resulullah dedi. Yani bu ne bir ayıptır ki yani sen söylediğin şeye ne yapıyorsun karşı gelmiş oluyorsun. Çocuğuna kırmızı ışıkta geçilmez oğlum diyorsun. Geçiyorsun. <gülüyor> ve evde bağırarak, çığırarak konuşuyorsun ve çocuğuna oğlum kısık sesle konuş diyor. Ve çocuğuna da işte en çirkin seslerin en çirkininde ne diyorsun? Eşiklerin sesi çizgiliyorsun. Ama sen yüksek sesle konuşuyorsun. Sen sigara içiyorsun, harama bakıyorsun. Aman oğlum sen sigara içmedi Yani bu çocuğun yani sözü, tesiri ne kadar tesir eder. O yüzden en güzel nasihat nedir bilir misin? İnsanın ameliyle yaptığı nasihattır. Bir adam lokantaya gidiyor. Eline şeyi alıyor. Çorba içecek. Limon sıkıyor. Şöyle iç onu bir sıkıyor, adamın karşıdaki adamın gözüne gidiyor. Adam alıyorsun su mendili, hafifçe gözünü siliyor, alıyor e, limonu, hafifçe elini böyle tutuyor, güzelce limonu sıkıyor. Lakin yani de böyle yapıyor yani. O yüzden, hakikaten en güzel örneklik nedir? İnsanın e, göstererek ameli nasihatıdır. O yüzden bir kimse eğer yaptığı şeyin e, cıddını söylerse, yaparsa yaptığı şeyin cıddını yaparsa karşındaki hiçbir şekilde ne yapmayacaktır? Tesir yapmayacaktır. Ve ne diyor ki ya Allah Azze ve Celle E iman edenler. Neden diyor yapmadığını şeyleri söylerse Yapacaksın söyleyeceksin ve onu ne yapacaksın? Yerine getireceksin. Mesela çocuğuna namazın ehemmiyetini anlatacaksın ama kendin namazın gerektiği gibi ehemmiyetine yapmayacaksın. Ve diyor ki Şaib Aleyhisselam ben size men ettiğim şeyleri yaparak, yasakladığım şeyleri yaparak size muhalefet etmeyi istemem diyor. Ben gücümün yettiği kadar sizi, sizi ıslah etmekten bir başka bir arzuya, başka bir işler sahip diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki buhari'de Same bin Zeyd radıyallahu anhu'dan gelen rivayette kıyamet günü diyor bir tane adam getirilir. Ve cehenneme atılır diyor. Ve oradan sırtından ateş bökülür ve değirmen eşeği gibi kendi etrafında döner durur diyor. Bunun üzerine cehennem biter etrafında toplanırlar. Ve derler ki ey adam neyin var? nasıl Ne haldesin sen? Halbuki sen değil miydin bize dünyadayken iyiliği emredip kötülükten yasaklayan? Sendin. Yani şunu yapın şunu yapmayın diye bize emreden. Sen değil miydin? Bu halin nedir? Ve o adam diyor ki ben size iyiliği emreder ama kendim yapmazdım diyor. Size kötü sizi alıkoyduğum kötülüğü ise ne yapardım? Kendimi yapıyordum diyor. O yüzden bir insanın nasihatta en güzel şey nedir? Örnek olması ve söylediği şeylere de kesinlikle ve kesinlikle aykırı davranmaması gerekir. Aykırı davranırsanız ne olur? O çocuğa kötü etki etmiş olursunuz ve Asla asla onun eğitiminde ne yapamazsınız? Başarılı olamazsınız. Buraya kadar nasıl başarılı bir baba olurum unsurunu işlemeye çalışıyoruz. Yani çocuk eğitimine başlamadan önce bir babanın bir annenin çocuk üzerindeki tesirinin ne kadar üstün olduğundan bahsediyoruz. Topluma bakın eğer anne ve baba iyi kimseler ise çocukları da ne yapılır? Onlardan dolayı övgüye mazhar olurlar. Yani düşünün bir toplumda şu falancanın oğluymuş denildiğinde yani aa öyle mi maşallah maşallah diye ne yapılır? Daha ilk anda övgüye layık olur. O yüzden bir anne ve babanın bir toplumdaki salih kimseler olarak mutlaki takva sahibi kimseler olmaları çocuğun da ondan psikolojikman etkilenmesine sebep olur. Çünkü dediğimiz gibi toplumda övgüye layık kimseler olarak bilini o kimseler. O yüzden Anne baba asla ve asla çocuklarının ayıplanacağı bir lekeyi yapmamaları gerekir? sürmemeleri gerekir. Düşünün ki bir tanesi, yani siz kendi nesliniz adına işte baban hırsızdı, baban ahlaksız birisiydi veya annen şöyleydi, annen böyleydi diye kötü sıfatlarla anılmak ister mi kardeşler? Veya baban sahtekar bir kimseydi. Yani düşünün bu çocuk üzerindeki ne kadar böyle e, psikolojik bir e, baskı yarattığıdır. Halbuki baban çok salih kimselerdi Allah rahmet eylesin. Veya baban çok iyi bir kimseydi. Baban kahramandı, mücahitti, şöyleydi, böyleydi. fakirlikte Fakirlere iyilikte bulunurdu. Yoksulları yedirirdi, yetimi gözetirdi, akrabaya iyilik yapardı diye e, övüldüğü zaman ne olur? Çocuğun da aynı şeyleri yapmaya direkt nedir? Muflusunda tes e, tesir eder ve hakikaten psikolojik olarak çok büyük bir ne olacaktır? etkisi olacaktır. Allah çocuklara babalarının iyiliklerini hatırlarak kendilerinin iman, şükür ve salih amellere teşvik ediyor. Ve diyor ki ey Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin nesli. Şunu bilin ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Yani ne diyor Allah Azze ve Celle? Ey gemide Nuh Aleyhisselam ile birlikte taşınan iman ehlinin nesli ki Nuh Aleyhisselam ile birlikte o gemiye salih kimselerden başka kimsesi binmemişti. Sizin babalarınız neydi? İman ehli kimseler idiler. Zira Nuh ile birlikte o gemiye müminden başkası taşınmamıştı. O halde onun şükrünü hatırlayın diyor. Zira o çok şükreden bir kul idi. Böyle siz de sizde salih babalarınız gibi olunuz diye ne yapıyor? Allah Hazretleri tavsiye bulunuyor. tavsiyede bulunur. Yani ne diyor Allah Teala Kur'an'ın birçok yerinde ya beni İsrail. Ey İsrail, onları diye hitap ediyor. Yani kendilerine Yakup Aleyhisselam gibi bir peygamberin torunları, çocukları olduğunu hatırlatıyor. Yani İsrail nedir? Yakup Aleyhisselam. Yani siz Yakup Aleyhisselam gibi bir peygamberin çocuğunuz, çocuğusunuz. Ona göre tavralım, ona göre davranın. Nitekim bu hitap tarzında bir hitapta babayı Salih bir dedeyi ve dede ve yüce bir peygamber olan İsrail yani Yakup aleyhisselamı hatırlatma vardır. Ve bu hatırlatma ile birlikte babalarını örnek almaya teşvik vardır sevk eder. Eğer hakikaten örnek alacaksanız babalarınızı örnek alınsa onlar neydi? Çok salih kimselerdi. O yüzden bir Müslümanın, bir anne ve babanın ne yapması? Çocukları Hatta torunları hakkında Allah Azze ve Celle'den korkmalar gerekir. Nasıl iyi bir baba olursunuz? Bunu araştırmamız gerekir. Her şeyden önce. Çocuğumu nasıl eğitirim sözünden önce nasıl iyi, başarılı bir baba olurum sözünü ne yapmanız gerekir? Kendinize dikkat etmeniz gerekir. Yine salih çocuk ahirette anne babasının iyiliğinden de yararlanıyor. Diyor Allah Azze ve Celle iman edip zürriyetlerinin imanda kendilerine tabi oldukları kimseler zürriyetlerine de katarız diyor o kimselere amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz her kişi kendi kazandığıyla demek ki kimse böylece çocuk ameliyle anne ve babasının mertebesine erişmediği zaman Allah babasının hakkından hiçbir şey kısma kısma ne yapıyor o çocuğu da babasını ahirette kavuşturuyor evet buraya kadar nedir bir babanın nasıl bir başarılı baba oluruz sorusuna verilen cevaplardan bir tanesi. Anne nasıl olmak? Şimdi her şeyden önce, tabii büyük çoğumuz evliyiz ama en azından belki de e, ev vereceğimiz çocuklarımız var. Evlendiriz onları. Evet. Yani kendimiz için de olabilir, sıkıntı değil. <gülüyor> <gülüyor> Evlenir ki... <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> <de> canlı veriyorlar. <gülüyor> oy oy. <Gülüyor> Şimdi bir kocanın e, çocuk eğitimi nerede başlar sorusuna inanın verilecek en güzel cevap dindar bir hanım dindar bir eş seçme ile başlar Bu sorunun en güzel cevabı budur kardeş En doğru cevabı budur O yüzden bir erkeğin evlenirken dindar bir kadın seçmesi Çocuk eğitiminde verilmiş verilmiş olan, verilmesi gereken en önemli kararlardan bir tanesi. Çünkü anne bildiğiniz gibi bir kadın, bir hanım, bir ev hanımı çocukların kişiliğine yetişmesine direkt tesir eden en önemli etkendir. Yani düşünün bir baba olarak çocuğunuzla kaç saat berabersiniz değil mi? Veya bir anne çocuğuyla kaç saat beraber. Ve yine o çocuk muhakkak annesinin sütünden ahlakından ne yapacaktır? destenecektir. Diyor ki Allah Azze ve Celle mümin bir cariye hoşunuza gitse bile nedir? Müşrik kadından daha hayırlıdır. Yani bir köle kadın bile olsa, mümin ise mümine ise nedir? Hoşunuza gitse bile müşrik bir kadından çok daha hayırlıdır. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evlenmek isteyenlere ne diyor? Dindar olan mı seçin diyor. Eline sahip olan, mütedeyyin olan mı seçin? Dini ve ahlak üzerine olanı tercih edin ki ne yapsın? Gayrı elde edersiniz diyor. Veya başka bir şey de rızkınız genişletilsin diyor Allah, Allah Resulü Aleyhisselam. Ve yine dindar bir aileden olması da tavsiye edilir evlenecek kimsenin. Ve nitekim ya Harun, Ey Harun'un kız kardeşi senin babam kötü bir insan değil de annem de iffetsiz değil de diyor Meryem aleyhisselam. Yani ey şu salih adam Harun'un kız kardeşi baban evdenli bir adam olup ne bir kötülüğü bilinmiş ne de ahlaksızlığı bilinmiş bir ailedensin aileden de diyor. Öyleyse yani salih bir aileden güzel bir nesilden geldiğin halde neden diyor böyle bir fiil işledin diyerek ne yapıyorlar? Meryem aleyhisselam işte elinde çocuğuyla geldiği zaman kavmi ona ne yapıyor? Bu şekilde ayıtlıyorlar. Halbuki Meryem Aleyhisselam bildiğiniz gibi zinadan kesinlikle ve kesinlikle beri idi. Evet kardeşlerim. Bununla birlikte tabi ki insanın güzel bir eş seçmeyi istemesinde de dinimiz açısından nedir? Herhangi bir sakınca yoktur. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Bir kadın diyor dört şeyden dolayı ne yapılır? Nikahlanır diyor, evlenilir. Dört sebep. Malı, asaleti, güzelliği ve dini. Siz ne yapın? Dini olanı tercih edin ki hayrı elde edersin. İnanın öyle güzel kadınlar vardır ki belli bir müddet sonra inanın güzelliğini görmezsiniz de ne yapar? Huyu ortaya çıkar, huyu gündeme gelir huyu yüzünden ne yaparsınız, tiksinirsiniz de dünyanın belki de en güzel kadını olduğu halde size en kötü en çirkin kadını gözükür. Ve öyle bir kadın düşünün, belki de fiziki olarak güzel değildir, çirkindir ama ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle huy güzelliği vermiştir. Ve inanın o huy güzelliği sayesinde o sizin gözünüzde dünyanın en güzel kadınıdır. O yüzden inanın mal da geçicidir, e, güzellik de geçicidir, Ama güzel ahlak, huy nedir? Kalıcıdır. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tavsiyede bulunurken dini, ahlakı, huyu, güzel olanı seçin ki ne yapsın? Hayır eliniz edersiniz. Rahat edin yani dünyada. Ayrıca diyor ki bir insanın, düşünün bir dünyada, dünya hayatında belki de e, birlikte olduğu saatlerini birlikte geçirdiği en e, şeylerden bir tanesi de nedir? Kendi hanımıdır. Allah Resulü Aleyhisselam şimdi bununla alakalı biliyorsunuz salih kimseyle oturup kalkmayla kötü kimse oturup kalkmanın misalini verirken bir tanesine ne diyor? Bu kimsedir. Ne, e, güzel koku satan kimse gibidir diyor. Ya ondan güzel koku alırsın ya da o sana ikram eder ya da üzerine kok güzel koku siler. Kötü arkadaşın misali ise nedir? Kırık benzerdir. Onun dükkanına gittiği zaman ya kötü koku gelir ya da elbiseni yakar seni helal etmez. Düşünün, ana hayat arkadaşı dediğimiz kimsenin de salih kimselerden olması nedir çok önemlidir. O yüzden eş seçimi hakikaten çok önemli meselelerden bir tanesi bir kardeşlerim. Evet, e, yine Ayet-i Kerimesinde, Nur Suresinde kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü kadınlara, iyi ve temiz kadınlar iyi ve temiz erkeklere, iyi ve temiz erkekler de iyi ve temiz kadınlara yaraşır. Bu sonuncular, ihtiracıların söylediklerinden çok uzaktırlar, kendileri için bir bağışlanma ve bir rızık vardır buyurarak Allah Azze ve Celle, iyi kimselerin iyi kimselere nedir? Laik olduklarını söyler. Allah o yüzden iyi olan kimselerin hakikaten yani gönüldür, şudur, budur, inanın bu şeytandandır. Adam açık bir bayanı sever, yani dinle uzaktan yakından alakası yoktur. Ama şeytan güzel göstermiştir, ya gönüldür, falandır, filandır İnanın bu şeytanın aldatmasından başka bir şey değildir. Veya ben evlenirim, daha sonra işte kapanır, şudur, budur. Bu da şeytanın en büyük aldatmasından bir tanesi. Ayet hadisleri okuduk, hidayet veren Allah değil mi? Sen mi o bayana hidayet vereceksin? Kapanmak nedir? Dini bir eylemdir. Ama kadında bu iman olmazsa, fiil olmazsa nedir? Yani kadını ya münafık edersin ya da daha sonra senin kalbin ona döner de sen de onun gibi yaşamaya başlarsın. O yüzden bu tür şeyler yani İşte gönül oyunları veya ne bileyim evlenirim işte daha sonra kapanırım şeyler. inanın şeytanın oyunundan başka bir şey değildir. Çilkin de olsa inanın insanın salih bir eş alması, e, dindar bir eş alması inanın onun için çok daha hayırlıdır. Allah Azze ve Celle bizleri hakikaten İslam'a göre dinini yaşayan salih kimselerden salih bir baba e, kılsın. Bizi ve ailemizi, nefsimizi her türlü kötülüklerden e, korusun. Bizlere ve ailemize hidayet etsin. Ayette geldiği gibi hakikaten kendi nefsimizi ve ailemizi yakıtı, taşlar ve insanlar olan tehennemden korumayı nasip eylesin. Allah Azze ve Celle hak, hak bilip hakkatına katıladi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından korusun. Eylecsin rahmeti ile nimetine girdiği kullarından eylesin, eylesin. Subhan rabbike wa bi ladzihi ma yefkun ve selamun alel muslimin ve